276. Mektup. Bu mektup Meyyan şey bedi yazılmıştır. yazılmıştır. Kur'an'ı Kerim'deki muhkem ve müteşabih olan ayeti kerimeleri bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. Peygamberlerin en üstüne olan Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. Allahu Teala bizi ve sizi ilimde rasih olanlardan eylesin. Kardeşim. Allah-u Teala kendi kitabını ikiye ayırdı. Muhkemat ve müteşabihat. Bunlardan birincisi, İslamiyet bilgilerinin ve ahkamının kaynağıdır. İkincisi, hakikatlerin ve sırların hazinesidir. El, yüz, ayak, baldır, parmaklar ve parmak uçları Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde yazılıdır. Bunların hepsi müteşabihattandır. Bunlar gibi Kur'an-ı Kerim'deki surelerin başında bulunan harfler de müteşabihattandır. Bunların ne demek olduğunu yalnız ''Ülema-i Rasihin'' denilen büyüklere bildirilmiştir. Ayet-i Kerim'deki ''El'' kelimesinin ''Kudret'' demek olduğunu ve ''Yüz'' kelimesinin ''Zat'' demek olduğunu sanmayınız. Bunlar çok gizli derin bilgilerdir. En yüksek olanlara bildirilmiştir. Surelerin başındaki arif mükatat denilen harflerle ne bildirildiği nasıl anlatılabilir? Çünkü bunların her harfi, aşık da maşuk arasındaki gizli esrarın denizleridir. Sevenle sevilenin ince işaretlerinden örtülü birer işarettir. Muhkemat, her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in temelleri deri fakat, bunların meyveleri ve neticeleri olan müteşabihat, Kur'an-ı Kerim'in maksatları, gayeleridir. Temel binayı tutmaktan başka bir işe yaramaz. Neticeleri, meyveleri elde etmek için vasıtadan başka bir şey değildir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in özü müteşabihattır. Kur'an-ı Kerim'deki muhkematsa bu özün, bu çekirdeğin kabuğudur. Müteşabihat şifreyle, işaretle aslı özü bildiriyor. Uluhiyet mertebesinin inceliklerini haber veriyor. Muhkematı böyle değildir. Müteşabihat hakikatlerdir. Muhkematsa, müteşabihatın yanında o hakikatlerin suretleri, görünüşleridir. Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin özüyle kabuğunu ve hakikatiyle suretini birlikte elde edebilen alime aile i denir. Zahir alimleri bu ilimlerin yalnız kabuğunu öğrenir, yalnız muhkematı bilir. Ulema-ı iraa ise bilgilerini elde ettikten sonra müteşabihatla ne denilmek istendiğini anlar. Suret de hakikati, yani muhkemle müteşabihi birleştirir. Fakat muhkematı öğrenmeden ve muhkematın emirlerini ve yasaklarını yapmadan, müteşabihata mana vermeye kalkışan ve sureti bırakarak hakikati arayan kimse cahildir. Hem de kendi cehaletini anlamayan kara cahildir. Doğru yoldan çıkmıştır da kendi sapıklığından haberi yoktur. Bu dünyada surette hakikatin bir arada bulunduğunu bilmiyor. Bu dünya durdukça hiçbir hakikat, hiçbir suretten ve şekilden ayrılmaz. İcir suresinin 99. ayetinde Mealen, sana yakin gelinceye kadar Rabbini ibadet et buyuruldu. Burada yakin demek, mevt yani ölüm olduğunu tefsir alimleri bildirmektedir. Allahu Teala bu ayet-i kerimede ölüm gelinceye kadar ibadet yapılmasını emretmektedir. Ölüm de bu dünyanın sonu demektir. Çünkü hadis-i şerifte, bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuş olur buyurdu. Ahiret hayatında hakikatler meydana çıkacaktır. Orada suretler hakikatlerden ayrılacaktır. Dünya hayatı başkadır, ahiret hayatı başkadır. Bu iki hayatı birbiriyle karıştıran ya cahildir ya zındıktır. Zındık din perdesi altında islamiyeti yıkmaya çalışır. Çünkü İslamiyet'in cahillere olan her emri, alimleri de ve tasavvuf yolunun sonuna varanlara da emredilmiştir. İslamiyet'in emirlerini yapmakta bütün müminler ve ariflerin en yüksek derecede olanları arasında hiç ayrılık yoktur. Tasavvufçuların cahil olanları ve mülhitler yani zındıklar, İslamiyet'in emir ve yasaklarından kendilerini sıyırmak istiyorlar. Bu emirler ve yasaklar yalnız cahil kimseler içindir diyorlar. Tasavvufçulara ve tarikatçilere yalnız marifet ve hakaik-ı Kur'aniyeyi öğrenmek emrolundu, diyorlar. O kadar cahillerdir ki, amirlere, kumandanlara ve devlet adamlarını da yalnız adalet ve insaf etmeleri emrolundu. Bunlara başka bir ibadet emir olunmadı, diyorlar. İslâmiyet, marifet elde etmek için lazımdır. Marifet elde edenlerin İslâmiyete uymalarına lüzum yoktur, diyorlar. Yukarıdaki ayet-i kerimede yakin demek marifetullah demektir. Selbin bin Abdullah'ın tüsteri de böyle demiştir diyorlar. Bu ayet-i kerime Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuşuncaya kadar ibadet ediniz demektir diyorlar. Ehli sünnet âlimlerinden bu ayet-i kerimedeki yakine marifetullah diyen olmuşsa da marifetullah elde edinceye kadar ibadet zahmetin güçlü bulunur, sonra bu güçlü kalmaz demişlerdir. Yoksa sonra ibadet etmek kalmaz dememişlerdir. Böyle söylemek ilhat, zındıklık olur. Bunlara göre arifler ibadet yapmakta olunmadı. Bunlar gösteriş için ibadeti derler. Talebelere, kendilerine uyanlara öğretmek için yaparlar. Yoksa ibadet yapmaya ihtiyaçları yoktur derler. Bu sözlerine herkesi inandırmak için ehl-i sünnet âlimlerine, üstad, münafık ve müra'i olmadıkça, talebe ondan bir şey öğrenemez sözünü ileri sürerler. Bu zındıkları Allahu Teala yok eylesin. Bilmiyorlar ki ariflerin ibadete ihtiyaçları o kadar çoktur ki, cahillerin ihtiyacı bunun onda biri kadar bile değildir. Çünkü arifler ibadet etmekte yükselebilir. Onların ilerlemeleri isamiyete uymaya bağlıdır. İbadetlerin cahillere kıyamette verilecek olan karşılığına arifler bu dünyada kavuşmaktadır. Bundan dolayı ariflerin ibadet yapması daha çok lazımdır. Bunların İslamiyet'e uymaya ihtiyaçları herkesten daha çoktur. İslamiyet'in sureti ve hakikati vardır. Bu ikisine birlikte din denir. Suret dediğimiz dinin bilinen emirleri ve yasaklarıdır. Hakikat İslamiyet'in iç yüzüdür. Kabukla özün biri İslamiyet'in parçasıdır. Muhkem ve müteşabihten her biri İslamiyet'in kısımlarıdır. Ulema-i Zahir, İslamiyet'in yalnız kabuğunu öğrenmişlerdir. Ulema-i Rasihin, İslamiyet'in kabuğunu ve özünü birlikte elde etmişlerdir. Suret hakikati bir araya getirmişlerdir. İslamiyet'i bir insana benzetebiliriz. Onun da insan gibi suret ve hakikati vardır. Çok kimseler onun suretine tutulmuşlar, hakikatine, özüne inanmamışlardır. Rehberlerini yalnız doğru yolu gösterici ve kalbi temizleyici olarak bilmişlerdir. Bunlar zahir âlemleridir. Birçok kimse de İslamiyetin yalnız hakikatine tutuldular. Fakat bunu İslamiyetin hakikati bilmediler. İslamiyet yalnız surettir ve kabuktur dediler. İslamiyetten başka öz bir hakikat vardır dediler. Bununla beraber İslamiyete tam uydular. İslamiyeti elden bırakmadılar. Sureti elden kaçırmadılar. İslamiyetin bir hükmünü yerine getirmeyene yıkıcı ve sapık dediler. Bunlar Allahu Teala'nın evliyasıdır. Allahu Teala'nın sevgisine dalmıştır. Onun masivasını unutmuşlardır. Birçokları da İslamiyet surette hakikatin ikisini birlikte dinir.'' dedi. Özüyle kabuğun ikisinin de İslamiyet olduğuna inandı. İslamiyetin hakikatini bırakarak yalnız suretine sarılmaya kıymet verdi. Suret olmadan yalnız hakikati elde etmek de tam olmaz, noksan olur dediler. Hakikati elde etmeden, yalnız surete varılanı da Müslüman bildiler ve kıyamette kurtulacağını söylediler. ulema inzahir zahir ve bütün müminler böyledir'' dediler. ''Surete sarılmaksızın hakikat elde edilmez'' dediler. ''Elde edilir'' diyenlere ''zındık ve sapık'' dediler. Bu keskin görüşü büyüklere göre, görünür görünmez bütün üstünlükler hep İslamiyetin içindedir. İlahi ilim ve marifetler, ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleridir. Binlerce şuhut ve müşahadenin kıymeti bir itikat bilgisi olan Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Hiç kimse tarafından anlaşılmaz sözünün kıymetiyle bir olmaz. İslamiyetin hükümlerinden bir hükmüne uymayan bir kimse de hasıl olan hallere, tecellilere ve zuhurlara hiç değer vermezler. Bunların istidracı olmasından korkarlar. Böyle söyleyenlere Allahu Teala'nın hidayetine kavuşan ulema İrazi'hindir. Alayı Kkür Aniye işin iç yüzünü bunlara bildirmiştir. İslamiyetin edeplerini göz ettikleri için İslamiyetin hakikatine kavuşmuşlardır. Yukarıda bildirilen ikinci kısım böyle değildir. Bunlar da hakikati arıyor, hakikate tutulmuş ve İslamiyetin hakikatine elden geldiği kadar sarılmış salarda bu hakikati İslamiyetin dışında biliyorlar. İslamiyeti bu hakikatin kabul sanıyorlar. Bunun için bu hakikatin görüntülerinden zillerinden bir zilde kapanıp kalmışlardır. Bu hakikatin özüne iç yüzüne kavuşamamışlardır. Bunun için bunların evliyalığı bir zilde kalmış Allahu Teala'nın sıfatlarının görüntülerine varabilmişlerdir. Ülema'in rasihinin ise asıldadır. Asla kavuşturan yolu bulmuşlardır. Zillerin perdelerinin hepsini açmışlardır. Bunların evliyalığı Peygamber'in velayetidir. Öteki evliyanın ise peygamberin vilayetinin gölgesidir. Çok zamandan beri bu fakir müteşabihatın neyi gönderdiğini yalnız Allahu Teala bilir sanıyordum. Ülema-i Rasihin yalnız bunlara iman eder diyordum. Alimlerin ve tasavvufçuların müteşabihat için verdikleri manaları uygun bulmuyordum. Örtülebilecek olan manaların bunlar olduğunu sanmıyordum. Mesela Aynül Kuddati Hemedani Hazretleri Elif-i Lam-Mim'den elem, dert manasını anlamıştır. Çünkü aşk ve muhabbete elem lazımdır. Çok zaman sonra Allahu u Teala lütfederek, ihsan ederek, müteşabihatin tevhiliğinden yani işaret ettiği manalardan bu fakire az bir şey bildirdi. Bu büyük denizden bu muhsikinin uygun yaratılmış toprağına birkaç damla serpildi ülema irasihi de müteşabihatin teyvelinden işaret ettikleri ince bilgilerden çok şeyler ihsan edildiğini anladım. Bize doğru yolu gösteren Allahu Teala'ya hamd olsun. Allahu Teala bize doğru yolu göstermeseydi kendimiz bulamazdık. Rabbimizin peygamberi hep doğru söylemiştir. Bildirdiğiniz rüyaların tabirini buluştuğumuzda söylerim. Onun yerine ince marifetleri yazdım. Kusuruma bakmayınız. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde gidenlere selam olsun. Zikret zikir, bedendeyken canın, kalbin temizliği zikirledir Rahman'ın. 277. Mektup Bu mektup Molla Abdullah Hay için yazılmıştır. İlmü'l-Yakin ve Aynü'l-Yakin ve Hakkü'l-Yakin bildirilmektedir. Allahu Teala size her şeyin hakikatini, doğrusunu bildirsin. Allahu Teala'nın zatını, kendini tanımakta İlmü'l-Yakin demek, O'nun kudretini gösteren ayetleri, alametleri göstermektir. Bu ayetleri basirette yani kalp gözüyle görmeye seyri afaki derler. Zat-ı ilahinin şohudu ve huzuruysa yalnız seyre enfüsiyle ilerlemekte olur. Bu seyir salikin kendinde olan ilerlemektir. Farisi'nin dediği gibi, ömür boyu yol alsa hep seyreder kendinde. Salikin kendi dışında olan müşahadeleri Allahu Teala'nın zatını bildiren işaretleri, alametleri göstermektir. Allahu Teala'nın kendisini müşahade etmek demek değildir. Haka'ıkı Kur'aniye'yi bildirenlerin başı ve ariflerin büyüğü, İslam dinine yardım edenlerin önderi olan Hace Übeydullah Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, Seyir yani ilerlemek iki türlüdür. Doğru üzerinde seyir ve dare üzerinde seyir. Doğru üzerinde seyir uzaklarda dolaşmadır. Daire üzerinde seyir ise yaklaşmaktır. Bir doğru üzerinde seyir, dileği kendi dairesinin dışında aramaktır. Daire üzerinde seyirse kendi kalbinin etrafında dönmektir ve dileyi kendinde aramaktır. Görülüyor ki hissedilen veya alemi misalde görülen şekillerden herhangi biri olan nurlar, ışıklar gerisinde bulunan tecelliler, görünmeler hep ilmül yakin hasıl eder. Her ne şekilde olursa olsun ve nasıl nur olursa olsun, renkli nur olsun, renksiz nur olsun, sınırlı olsun veya sonsuz olsun, bütün dünyayı dolaşa dursun veya doldurmasın, nurların ve şekillerin hepsi ilmül ül içindedir. Mevlana abdurrahman Cami Hazretleri'nin Lameat kitabında beyitlerden birinde der ki, ''Ey dost, seni her yerde aradım, her an senden haberler sorarım.'' Beytini açıklarken buyuruyor ki, bu beyt dostu afakta yani insanın dışında görmeyi haber veriyor. İlm-ül bildiriyor. Bu şuhud maksattan, dilekten haber vermediği için onun huzurunu ancak işaretlerle ve düşüncelerle hasıl ettiği için ateşi bildiren dumanın her hararetin şuhudu gibidir. Bunun için bu şuhud-i ilm yakinden ileri gidemez. ayn yakin bilgisi hasıl edemez. Salik'in varlığını yok edemez. ayn yakinse ilm yakinle bilindikten sonra Allahu Teala'yı müşahade etmektir. Bu şuhud salik'in varlığını yok eder. Bu şuhut çoğalınca, salik'in teayyünü büsbütün yok olur. Kendi teayyününden hiçbir şeyi müşahade edemez. Yani kendini müşahade de fani olur. Bu Taife-i Aliyeye arasında bu şuhuda idraki basit denir, marifet de denir. Bu idrak cahillerde de yüksek olanlarda da vardır. Fakat birbirine benzemez. Yüksek olanlarda mahlukatların şuhudu, Allahu Teala'nın şuhuduna mani olmaz. Belki onlar Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyi müşahede edemez. Cahiller de böyle değildir. Mahlukların şuhudu Hak-ı Teala'nın şuhuduna mani olur. Bu şuhuddan haberi olmaz. Bunu idrak etmezler. Bu aynül yakin, ilmül yakin'i örter. Önceden ilmül yakin de aynül yakin'i örtüyordu. Bu şuhut hasıl olunca şaşkınlık ve bilgisizlik olur. İlim kalmaz. Büyüklerden birkaçı Kuddisesi Ruhu buyurdu ki ilmül yakin, Aynül yakini örter. Aynül yakin de ilmül yakini örter diye buyurdular ki, tam marifet hasıl olduğunu anlamak için kendi sırrına bakmak ve orada hiçbir bilgi bulmamak lazımdır. Böyle olan kimsenin marifeti tamdır. Marifetin bundan ötesi yoktur. Büyüklerden birkaçı da Kuddisallahu ruhu buyurdu ki, Allahu Teala'yı en çok tanıyan Arif'in Allahu Teala'yı bilmesi çok az olur, hayrete düşer, şaşırır ve kalır hakk yakin demek yani anlamak kalmadıktan ve Arif yok olduktan sonra Allahu Teala'yı müşahede etmektir. Ama Arif'in Hak-ı Teala'ya şuhudu hak Teala'yladır, Celle ve Âlâ, kendi müşahedesi değildir. Sultanın eşyasını ancak kendi vasıtaları taşır. Hakul yakin bilgisi Bekabillah makamında hasıl olur. Hadis-i Kutsi'de benimle işitir ve benimle görür buyuruldu ki bu makamı göstermektedir. Salik'te tam fena hasıl olduktan, zat-ı ilahide ve sıfatlarında fani olduktan, yani zattan ve sıfatlardan başka her şeyi unuttuktan sonra Allahu Teala salike yeni bir vücut, varlık ihsan eder. Onu şaşkınlıktan, o şuursuzluktan kurtarır. Şuur ve uyanıklık verir. İhsan olunan bu varlığa vücud mevhu mevhub-i hakkani denir. Bu makamda ilm-ül birbirini perdelemez, örtmez. Şuhudla birlikte ilim vardır. İlim varken de müşahede etmektedir. Alem bu makamda kendi teayününü Hak Teâlâ sanmıştır. Kendisini mahluk olan teayünü olduğunu anlamamıştır. Çünkü hiçbir mahluku müşahede etmemektedir. Tecelliyatı ı Suriye'de kendi teayünlerini ve suretlerini Hak Teâlâ olarak tanımaktadır. Onlar kendisini mahluk olan teayünleridir. Bu teayyünlerinde fani olmadığı için bunların müşahedesini şuhun bir hak sanmaktadır. Bu nerede, o nerede? Toprak için olan nedir? Her şeyin sahibi için olanlar nedir? Cahiller bu sözleri işitince tecelli-i suri ile hakkül yakinin birbirinden başka olmadığını sanır. Her ikisinde de kendisine hak talah sanmaktadır. Fakat Arif tecelli-i suri de kendi suretine, şekline ben der. Hakolyağinde ise kendi hakikatine, özüne bender tecelli-i sûriyide Hak Taleayı kendi görür. Bu makamdaysa Hak Taleayı Hak Taleayla görür. Kendisi göremez. Görülüyor ki tecelli-i sûriyide şuhud sözü bir bakımdan söylenebilir. Çünkü Hak Talea ancak Hak Taleayla görülebilir. Bu da Hakkul Yakin'in mertebesidir. Burada şuhud demek tam yerinde olur. Zamanımızdaki birkaç şey bu inceliği ve ayrılığı anlamadıkları için ve yakinlik deyince maddenin birbirine yakın olmasını düşündükleri için din büyüklerine dil uzatıyorlar. Hakkul yakini yukarıda açıkladığımız gibi bildirenleri kötülüyorlar. Allahu Teala'yı tanımak tecelli-i de hasıl olur diyorlar. Halbuki tecelli-i suri, sülukun yani bu yolculuğun başlangıcında hasıl olmaktadır. Onlar buna hakkul yakin diyorlar. Albukiyah hakkulyakin yolun sonunda ele geçebilir. Onların yolun sonunda kavuştukları ve Kulliyahin dedikleri bize yolun başında tecelli-i suri olarak hasıl olmaktadır. Allahu Teala, dilediğini doğru yola kavuşturur ve selam. 278. mektup. Bu mektup Molla Abdülkerim Esnunname'ye yazılmıştır. Herkese itikadı düzelttikten ve işyerini İslamiyete uydurduktan sonra kalbin selamette olmasına çalışmak lazım olduğu bildirmektedir. Allahu Teala yahand olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kardeşimin kıymetli mektubu geldi. Bizleri çok sevindirdi. Dostlarımıza olan nasihatimiz şudur: itikadı, imanı ehli sünnet vel cemaat alimlerinin kitaplarında bildirdiğine uygun olarak düzeltmelidir. Allahu Teala onların çalışmasına bol bol iyilikleri ihsan eylesin. Bundan sonra farz, vacip, sünnet, mendu, helal, haram, mekruh, müştebe olan fıkıh hükümlerini öğrenmeli, her işi bunlara uygun yapmalıdır. İmanı ve işleri düzelttikten sonra kalbi Allahu Teala'dan başka şeyleri tutulmaktan kurtarmak lazımdır. Kalbin selameti için de kalbe Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyin düşüncesinin getirmemek lazımdır. Eğer bu kimse bin sene yaşamış olsa kalbine Allahu Teala'dan başka hiçbir düşünce hiçbir zaman gelmemelidir. Bu sözümüz yanlış anlaşılmasın. Kalpte düşünülen şeyler Allahu Teala'dan başka bilinmemeli demek istemiyorum. Çünkü tevhidi murakabe edenlerde de başlangıçta bu hal hasıl olur. Bizim dediğimiz kalbe hiçbir zaman hiçbir düşünce gelmemelidir. Kalbe hiçbir düşüncenin gelmemesi için Allahu Teala'dan başka her şeyi unutmak lazımdır. Öyle unutmalıdır ki bir şeyi düşünmek için kendini zorlasa düşünemez olmalıdır. Bu çok kıymetli nimete fena iyi kalp denir. Bu yolun başlangıcında ele geçer. Velayetin bütün derecelerine bundan sonra kavuşulur. Paris'in dediği gibi. Bir kimse de hasıl olmazsa fena, Hak Taala'ya yol bulamaz asla. Bu büyük nimete kavuşturan yolların en kısası Ebu Bekir ısıttıktan gelen yoldur. Çünkü bu büyüklerin yolu alemi emirden başlamaktadır. Kalpten, kalbin sahibine yol aramışlardır. Başka tarikatlerde riyazetler ve mücahideler yerine sünnete yapışmışlar, bidatten sakılmışlardır. Riyazet, nefsin istediklerini yapmamaktır. Mücahede, nefsin istemediklerini yapmaktır. Bediüttin Buhari Hazretleri buyurdu ki, ''Bizim yolumuz yolların en kısasıdır. Lakin sünnete yapışmak çok güç bir şeydir. Bu büyüklere uyanlara, onların yoluna katılanlara müjdeler olsun.'' Mevlana Nurettin Cami Hazretleri buyurdu ki, ''Beha-i'ye ne güzel götürücüdür. Yolcuları gizlice yerine götürür. Sözlerinin tadı saliklerin kalbinden, halvette çile çekmek fikrini süpürür.'' Bir cahil bu büyüklere dil uzatırsa cevap vermeye değmez desem iyi olur. Hep bu zincire bağlanmışlardır. Kurnaz tilki bu zinciri nasıl koparır? Kadı Muhammed Şerif'in mektubu geldi. Fakirlere olan aşırı sevgisi anlaşıldı. Hoşumuza gitti. Fakirin duasını kendisine ulaştırınız. Kardeşimiz Şeyh Habibullah'ın kıymetli mektubu da geldi. Babasının vefat ettiği yazıldı. Hepimiz Allahu Teala için yaratıldık. Sonunda onun huzuruna varacağız. Fakirin duası ulaştırılıp başsağlığı dileğiniz. Kendisine söyleyiniz ki duayla, fatihayla, istiğfarla merhum babasına imdat ve yardım eylesin. Çünkü mezardaki ölü denizde boğulmak üzere olan kimsen gibi imdat bekler. Oğlundan veya anasından, babasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek olan bir duayı mutlaka bekler. Şeyh Ahmedi'nin bu büyüklerin yoluna katıldığını ve faydalandığını bildiriyorsunuz. Allahu Teala bu doğru yolda ilerlemesini nasip eylesin. Kendisi yeni Müslüman olduğu için ona Faresi kitabında yazılı olan iman bilgilerini ve fıkıh hükümlerini öğretiniz. Farzı, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve müştebeh olan şeyleri öğrensin ve bunlara göre iş yerini düzelsin. 279. mektup. Bu mektup Molla Hasani Kişmiri'ye yazılmıştır. Kendisinin tasavvuf yoluna girmek ve Muhammed Baki Billah Hazretlerini kuddise ruhu sohbet ve hizmetinde bulunmak nimetine sebep olduğu için ona şükretmekte, bu arada Allahu Teala'nın kendilerine verdiği nimetleri bildirmektedir. Allahu Teala'ya hang olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. İhsan ederek Okşayarak gönderdiğiniz kıymetli mektubunuzu Mevlana Mehdi Ali getirdi. Bizleri çok sevindirdi. Selametli olunuz. Şeyh Muheddin Arabi'nin Kudisesi Ruhu, Fütuhat kitabının 508. babında ve Abdülvahabi Şarai'nin el vakit Vel-Cevahir kitabında yazılı olan ilafetlerin sırası, ömürlerinin sırasına göre deri sözünü onun hangi kitabında yazılı olduğunu soruyorsunuz. Kıymetli kardeşim, bu yazıyı bundan çok önce Fütuhat-ı Mekki'ye kitabında görmüştüm. Şimdi çok düşündüm. Kitaptaki yerini hatırlayamadım. Yine görürsem inşallah bildiririm. Nimete kavuşmaklığıma sebep olduğunuz için size ne kadar şükretsem azdır. O ihsanınızın karşılığını ödeyemediğimi biliyorum. Bugünkü saadetimiz ve kazancımız hep o nimetten hasıl oldu. Bugünkü alışverişimiz hep o ihsanınızdan meydana geldi. Sizin o güzel aracılığınızla öyle şeylere kavuşuldu ki onları çok az kimseler görebilmiştir. Sizin bereketli vasıtanıza öyle şeyler verildi ki pek az kimse onların tadını duyabilmiştir. İnsanların en kıymetlilerinden o kadar gönderdiler ki çoklarına insanların en aşağılarından o kadar gelmemiştir. Ahvalin, makamların, zevklerin, vejyerin, Olum ve marifetlerin, tecellilerin ve zuhurların hepsini yükselmek için merdiven gibi önüme serdiler. Yakınlık derecelerine ve kavuşmak konaklarına ulaştırdılar. Anlatacak söz bulamadığım için kurt ve vusul kelimelerini kullandım. Yoksa kurt ve vusul kelimeleri o makama yaklaşmaz. Sözle, işaretle, şuhutla, olulla, ittihatla, ile makam mertebe demekte de zaman, mekan, ihata, sereyan, ilim, marifet, hayret kelimeleriyle anlatılamaz. Parisinin dediği gibi, kuşundan nasıl haber vereyim sana? Anka ile birlikte yaşar daima. Anka'nın adını herkes bilir ama kuşumun adını kimse bilmez asla. Allahu Teala'nın bu ihsanları, bu sebepler dünyasında sizin sebebinizle nasip oldu. Sizin sebep olmak nimetinizle ele geçen bu insanları saymak, sizin nimetinize şükretmek olacağı için kısaca yazıldı. Böylece sizin nimetinizin şükürden az bir şey yapılmış oldu. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinden gidenlere selam olsun. 280. Mektup Bu mektup Hafız Mahmud'a yazılmıştır. Bu büyükleri sevmenin bütün saadetlerin sermayesi olduğu bildirilmektedir. Allah-u Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine salatü ve selam olsun. Önce iyi dualarımı bildiririm. Mevlana Mehdi Ali ile gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizleri sevindirdi. Allahu u Teala'ya hamd olsun ki fakirlere olan sevginiz çoktur. Bu sevgi dünya ve ahire saadetlerine kavuşturan sebeptir. Ayrılık günlerinin uzaması bu sevginizi sarsmamıştır. İki şeyi elden kaçırmamak lazımdır. Birincisi İslamiyetin sahibine uymak, ikincisi bağlı olduğu rehberini yalnız Allah için sevmektir. Bu iki şey varken hiçbir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Bir gün gelir elbet verilir. Fakat Allah göstermesin eğer bu ikisinden birisi sarsılırsa asıl olan halleri ve zevkleri istidrac bilmelidir. Bunları haraplık ve yıkım saymalıdır. Doğru yol işte budur. İnsanı her şeyi kavuşturan ancak Allahu Teala'dır ve selam.